Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir kardeş yazıyor, diyor ki benim babam yaşlıdır, oruç olabiliyor, bir sorunu yoktur. Ama diyor onda bir astım gibi bir hastalık var, nefes darlığı var. Bu arada sırada normal günlerde de buna oksijen vermemiz lazım. Oksijen vermesek tıkanır, Allah korusun ölüme kadar götürür. Yani günde belli olmaz. Bazen bir kere bazen iki kere diyor buna oksijen veriyoruz. Bu okşacen orucunu bozar mı? Evet. Allah razı olsun. Allah babana şifa versin. Ee, o hastalığına e, daha da sabır versin. Ve size, ve sizi de e, ona bakmayı nesip etsin. İyi bakmayı nesip etsin. Salih evlet çok önemlidir. Evet okşacen alimler diyorlar ki Orucu bozmaz. Çünkü oksijen gıda değil. allah Teala orucu bozan şeyler üç şey demiş. Yiyecek, içecek, şehvet. Bu üçüne girmiyor. Ağızdan da girmiyor mideye. Nereye gidiyor? Ciğerlere gidiyor. Ağızda da tat koyamaz. Çünkü tabiidir bu. Oksijen havadır sonuçta. Oksijen eğer bir şey ona eklenmemiş de temiz havayı alıyor, veriyor bir mahsuru yoktur inşallah. Oruç olabilir, devamlı da tutabilir, hiçbir mahsurda yoktur. Allah da buradan dürüst bu Ramazan e, ayı hürmetine sizin, sizi ona iyi bakmayı nesip etsin, ona şifasını versin, ona sabırlık versin bahastalığına, e, son nefeste şaşırmasın, hepimizi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem konuş etsin.